Açık Radyo'da Açık Dergi'yi dinlemeye devam ediyorsunuz. Tarlabaşı Toplum Merkezi'nden bahsedeceğiz, tekrar bahsedeceğiz. Ee, bundan çok yakın bir zaman önce de esasında e, söz konusu etmiştik. 2006 yılından bu yana Tarlabaşı'ndaki çocuklara, kadınlara e, bir hizmet veren ve esasında bu konuda belki de STK ve... E, toplum toplumun içinde e, baskıda bulunan bireylerin e, hizmet alabileceği bir alan olarak bir emsal diyebiliriz İstanbul'da e, yer alması açısından. Kaynak sorunları yaşıyorlar bir, bir süredir. E, ve yakın bir zamanda ilginç bir yöntemle bu kaynak sorununu çözmek için bir e, destek koşusu başlatacaklar. Biz de konuyla ilgili biraz bilgi almak istedik tekrardan ve esasında dinleyicilerimiz size bir kere daha hatırlatmak istedik Tarlabaşı Toplum merkezinde Dolayısıyla T Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Neşe Erdelik şu anda telefon attığımızda Neşe Hanım merhabalar Selam ee, Şimdi e, isterseniz Çok kısa yine Tarlabaşı Toplum Merkezi'nden Söz edeyim Tabii lütfen ee, Tarlabaşı Toplum Merkezi İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Araştırmaları e, Merkezi'nin Bir Avrupa Birliği Projesi olarak e, hayata Geçti 6 yıl önce e, Projemizi e, Gerçekleştirdikten Sonra sürdürülebilirliği sağlamak için bir dernek kurduk. E, fakat daha sonra yine fon arayışları içinde Türkiye'den pek e, fon bulamayınca yine bir Birliği projesi e, ile çocuk hakları projesine başvurduk. Hı -hı. Oradan fon aldık. Bu arada Amerika'daki bir vakıf bize destek olmaya başladı. E, yine bu çocuk hakları e, projemiz bitti. Sonlandığında bir çocuk kulübü ve çocuk dergisi çıkarmaya başlamıştık ee, ve son 4 senedir bu Amerika'daki vakıf bizi ağırlıkla, ağırlıkla destekledi. Hı hı. Bu arada her yıl e, biz tekrardan fon arayışına geçtik. Türkiye'den bize destek olacak e, bir e, kurum arayışı içine geçtik. Ama ne yazık ki e, şimdiye kadar aşağı yukarı 60'ın üzerinde görüşme yaptık. E, bankalar, holdingler, vakıflar e, yani aklımıza gelen tüm kurumlarla. E, fakat bu... Uh, Toplum merkezini ayakta ıı, Tutabilecek fonu bulamadık Şimdi biz ne yapıyoruz burada ee, Çok kısaca ondan Bahsedelim hı hı. Çünkü göç araştırma merkezi tarla başında böyle bir toplum insan hakları projesi olarak gerçekleştirdi bu toplum merkezini ve bu hı hı. genelde Çek'e bağlı yani yarı resmi birçok Türkiye'de toplum merkezi var çocuklara veya belediyelerin bazı toplum merkezleri var hı hı. Ee, ancak bu tamamen bağımsız olan e, tek merkez ve e, biz e, çalışmalarımızı kendimiz e, belirliyoruz. Yani hiçbir resmi kurumun denetimi olmadan evet. e, ve bir anlamda ihtiyaçlar belirliyor. Toplumdaki ihtiyaçlar bizim çalışmalarımızı belirledi. E, Tarlabaşı e, göçle gelen 50'lerde, 60'larda göçle gelen e, kişilerin yerleştikleri bir bölge. E, burası e, daha çok e, gayrimüslimlerin Osmanlı döneminde yaşadıkları bir bölge. Daha sonra onların yurt dışına gitmeleriyle çeşitli dönemlerde en sonda da e, e, 6-7 Eylül'le e, gidenlerle iyice metruk bir hale gelmiş ve buraları işte, e, İç Anadolu'dan, Karadeniz'den gelen göçmenler. Daha sonra Trakya'dan Romanlar ve en sonunda zorunlu göçle işte 85-90'larda da Doğu ve Güneydoğu'dan gelenler e, yerleştiler. E, burası son yoksul bir bölge çeşitli hem yoksulluk hem yoksunluk çekiyor hı hı. yaşayanlar suç oranı yüksek çeşitli sorunları var çevre sorunları var bölgede ve burası özellikle kadın ve çocuklar için ve gençler için Son derece Rahatsız edici Yaşaması zor bir bölge <Gülüyor> Bu nedenle özellikle de Bu son gelenlerle Kadınların ve çocukların Hemen üstte Taksim'de Yani 150 metre Altındayız Biz uygarlığın diyorlar kendileri ama o Uygar diye e, bu, e, söz ettikleri işte Beyoğlu e, İstiklal Caddesi'nin hemen altında daha hiç oraya çıkmamış e, insanlar var kadınlar var Hı -hı. yani hiç İstiklal Caddesini görmemişler evet. e, ve orada bir e, yeto hayatı yaşıyorlar ve biz onlara destek olmak için kurduk bu merkezi. Hı hı. E, burada şey sorusu aklıma geldi. Biraz önce söylediğiniz epey önemli. Yani bu e, özellikle son dönemdeki tarlabaşı yıkımında artık iyice konuşulmaya başlanan mevzu ama e, aslında o bulvarın çekilmesiyle birlikte yani tarlabaşı bulvarının dalan zamanda yapılmasıyla birlikte iki ayrı dünya arasında bir çit gibi düşünebiliriz orayı. E, şimdi dediniz ki toplumdaki ihtiyaçlar belirliyorlar, belirliyor toplum, Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin çalışmalarını. Şöyle bir soru geldi aklıma. Şimdi siz gittiğinizdeki 2006 yılı ve bugün arasında bir kıyaslama yaparsanız bir belki kıyaslama değil ama bir değerlendirme yaparsanız o zamanki Tarlabaşıların sorunları ve şimdiki sorunlar arasında nasıl bir değişim var ve sizin bu değişim içinde merkez olarak bir, bir takım sorunlara cevap verip bunları ortadan kaldırma örneğin kadınların görünürlüklerini biraz da olsa arttırma gibi bir bazı katkılarınız oldu mu bu e, süreç içinde 2006'dan 2012'ye? Şimdi tabii e, bir kere e, önce bizi e, mahallenin kabul etmesi kolay olmadı. E, çünkü hani çok e, dışarıdan geliyoruz onlara. E, önce çocuklarla başladı daha sonra kadınlar gelmeye başladı. Sonra onların ihtiyaçları doğrultusunda işte okuma-yazma kursları başladı kadınlara yönelik. İşte onlar çeşitli kurumlarla da tabii işbirliği yapıyoruz. Aç evle işbirliklerimiz var. Kadınlara işte psikologlar derneğiyle var, hekimlerle var ve kadınlara yönelik işte hijyen konusunda gençlik sorunları konusunda Uyuşturucu bağımlılığı ile nasıl mücadele edilebilir, kendi kişisel sağlık, kadın sağlığı konusunda çeşitli konferanslarımız, toplantılarımız oluyor. Ee, onun dışında kendi istedikleri kurslar yapılıyor işte takı kursu olabiliyor dikiş örgü kursu olabiliyor bunu da gönüllülerimizle yapıyoruz <gülüyor> ee, büyük ölçüde yani bir takım çocuklara yönelik kurslarımız e, var ve profesyonel hocalarımız var ama bizim Aşağı yukarı 250 civarında da ilişkimiz olan gönüllerimiz var. Onlar vasıtasıyla da birçok çalışmayı yürütebiliyoruz. Mesela işte ayrıca profesyonel psikoloğumuz var. Hanımlar oraya gerek çocuklarıyla ilgili gerek kendi sorunlarıyla ilgili başvurabiliyorlar diyebiliriz. Çeşitli konularda danışmanlık hizmeti veriyoruz, hukuksal danışmanlık hizmeti verebiliyoruz ya da çeşitli sorunlarında bize geliyorlar nereye yönlendirmesi gerekiyorsa o konuda onlara destek oluyoruz. Hı hı. Şu anda mahallede en çok güvenilen kurumumuz biz. Yani tabi belli bir çevre içinde çünkü 35 bin civarında nüfusu var ama hı hı. şu anda bizim kurulduğumuzdan beri aşağı yukarı 5000 civarında bir kişiyle ilişkimiz oldu. Peki tarlabaşı ee, toplum merkezine e, benzer bir kurum var mı bu civarda tarlabaşı yok. civarında? Yok. O, yani Türkiye'de yok zaten. Hı hı. E, yani e, işte e, sehaçya bağlı ya da belediyelerin e, toplum merkezleri var ama onlar yani e, bu kadar e, özel değiller, yani e, özgür değiller. Biz tamamen e, o mahallenin kendi ihtiyaçları bizi belirliyor evet. programımızı. O anlamda çok özgünüz ve bir anlamda çok rahat uğraş, ulaşabiliyoruz hı hı. çevremizdeki kişilere ve onların doğrudan hizmet verebiliyoruz. Mesela gönüllülerimiz çocuklarla etütlerimiz var. Her çocuk bize gelen saat üçten sonra okuldan çıkıp doğru diyor, merkeze geliyor orada üniversite öğrencileri geliyor onların derslerine yardım ediliyor sınavlarına yardım ediliyor bazı çocuklar var mesela ikinci üçüncü sınıfa gelmiş okuma yazmayı daha sökememiş Onlara destek olunuyor, üniversite sınavlarına destek olunuyor. Bir de e, mesela Olaf Palme Vakfı'ndan şu anda bir e, küçük e, proje e, aldık. O da e, okul öncesi çocuklar, yani 3 ile 6 yaş arası çocuklarımız için de e, bir e, sınıflar açtık. Oradan da e, gerek çocuklar gerek anneleri geliyorlar, On, e, profesyonel eğitmenlerimiz var böylece okul öncesi bir çalışmaya da başlattık bu çocuklara tabi bu şöyle de önemli oluyor mesela bu çocukların bazı gelişim sorunları olabiliyor ailelerin bu konularda tabi son da anneler okuma yazma bile bilmediği için yani farkına varılamıyor bir takım sorunlar biz o konuda erken müdahale edebiliyoruz ya da etütlerde mesela çocuklarımızın Okul başarılarında çok radikal değişimler oluyor. Hı hı. Başlayan çocuk merkezde bir karne aldığında ailesi, hatta öğretmenler teşekkür ediyorlar. Hemen mesela takdir alabiliyor çocuklar. Hı hı. Çünkü hepsi çok cin gibi çocuklarımızın. Yani birazcık onlara bir destek verdiğinizde nasıl parladıklarını görebiliyorsunuz. Zaten Parlayan Çocuklar evet. diye bir dergimizde var. <gülüyor> evet. ee, İsminde kendileri koydular. Dört ee, senedir çıkıyor ve tamamını yazıların çocuklar yazıyorlar. Evet, Çocuk kulübünde. Bundan, bundan e, önceki söyleşimizde Ceren Sumtekin ile konuşmuştuk. O biraz esasını anlatmıştı bu dergiden. Evet. Hatta dergide yazan e, arkadaşlarla da küçük söyleşiler yapmıştık. Evet. Tabii epey önemli bu bahsettikleriniz. Bu arada Neşer dilekte konuştuğumuzu hatırlatalım. Tarlabaşı Toplum Merkezi'nden bahsediyoruz. Şimdi esasında ben yavaş yavaş bir, bu destek e, projesine de geçmek istiyorum. E, Temmuz ayında bir destek konseri gerçekleştirdiniz. E, bir kere daha hatırlatmak gerekirse. Evet. Şimdi ben çok kısaca özetleyeyim esasında. Sonrasında sizden tabi dinlemek belki mümkün olur. E, anladığım kadarıyla bir süre önce yurt dışından size fon veren e, kuruluşlardan bir tanesi desteğini çekiyor. Ve şu anda e, belirli bir süreye kadar devam edebilecek bir fonu var. Tarlabaşı toplum merkezinin. Fakat sonrası pek belirgin değil. Dolayısıyla biraz sanki kurumsal fondan bireysel e, fonlamaya Bireysel desteğe geçen bir şey görüyorum burada. Yani bu destek konseri şimdi 30 Eylül'de gerçekleşecek destek koşusu. Ee, biraz bahsedebilir misiniz bu destekler? Yani konser nasıl gitti? Ondan sonra destekler nasıl oldu? Ve bu koşu projesine nasıl gidildi? Ee, onlardan kısaca belki sizden duyabiliriz. Şimdi e, konser e, tabii çok kısa bir sürede konseri ve de yaz dönemiydi. Hem haber verebilmek çevreye hem de işte yazı olması nedeniyle oldukça sınırlı kaldı bize gelen bağışlar. <gülüyor> Ama bir ilkti bu. Yani o nedenle fazla moralimizi bozmadık biz yine. <gülüyor> bu adım adım projesi Türkiye'de bilgideki bazı bir arkadaşımızın özellikle daha önceden beri e, e, katıldığı birkaç yıldır Türkiye'de uygulanan bir şey. E, çeşitli kişiler e, diyorlar ki ben e, işte şu amaçla koşuyorum. Bana destek olun. diye Kendi çevrelerine, iş yerlerine e, bir mail atıyorlar. Şu gün koşuyorum ya siz de katılın birlikte koşalım ya da benim sponsorum olun hı hı. bana e, e, bu e, işte hedef için koştuğum için bana siz de destek olun diye. E, böyle biz bir e, şey veriyoruz hesap numarasını e, derneğimizin Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin buraya e, işte, o hesap numarasına e, koşan kişi Adına ben şunun, şu koşan şu kişi adına para yatırıyorum diye onlar da onu destekliyorlar. <gülüyor> Kendileri koşanlar da tabii para yatırabiliyorlar. Ya da dışarıdan işte bu ben de destekliyorum koşmuyorum ama destekliyorum diye para yatırılabiliyor. Ve bu bir anlamda hem bir spor aktivitesinin bir sosyal sorumluluk projesine dönüşmüş olması oluyor insanlar ciddi bir sinerji yaratılıyor. Hep beraber bir şey yapılıyor. Sonra da zaten koşudan sonra bizim çocuklarımız, çocuk orkestramız var. Hı hı. Ee, İstanbul e, Kültür Başkenti projesiyle oluşturduğumuz bir çocuk orkestrası. Onların konseri olacak. Hı hı. Şeyin sonucunda da koşudan sonra da zaten. Ee, yani böylece hep beraber bir... E, hem keyifli bir zaman geçirmek, hem spor yapmak, hem de bizim e, hedeflerimizi e, tanıtabilmemiz için bir olanak oluyor. Evet. E, bu nedenle e, biz bunun da duyurusunu yapmak istiyoruz. E, aslında ben... E, Size e, hesap numaralarını da verebilirim şimdi. Tabii ki. Yani belki e, dinleyen kişiler de bize destek olabilirler. <gülüyor> e, bir kere 30 Eylül e, pazar günü 9.30'da e, Bilgi Üniversitesi Santral Kampusunda koşmaya bekliyoruz kendilerini. <gülüyor> e, bizim e, web sitemizden e, www.tarlabasi.org'dan e, bilgi alabilirler ile ilgili. Garanti Bankası, Cumhuriyet Caddesi'nin şubesi, şube kodu 772, hesap numarası 629-96-73. Buraya da başta bulunabilirler hı hı. Tarlabaşı Toplum Merkezi hesabıdır bu. Hı hı. E bu koşu da e, aslında e, bir anlamda bizim ilk defa deneyeceğimiz bir şey e, Bazen mesela kurumlar e, takım olarak katılabiliyorlar e, o zaman o kurum adına e, koşanların toplu topladığı paralar para, para kadar da bazen kurum kendisi Bazen aynı miktar ya da iki misli falan kurum da destek veriyor. Yani böylece kurumlar da bir sosyal sorumluluk projesine destek vermiş oluyorlar. Yani böyle uygulamalar var bir de biz bakacağız deneyeceğiz. Neşe Hanım, bir de şimdi son olarak şey sormak istiyorum. E, tabii 30 Eylül 9.30'da Santral Kampüs'te başlayacağını hatırlatalım. Bu koşudan gelecek destek nasıl projelerin devamına yol açacak Tarlabaşı Toplum Merkezi'nde? Şimdi bizim e, bir kere bu projeyle e, merkezi ayakta tutmak için e, bir e, katkı olacak. Yani bir anlamda biz bir konsorsiyum yaratmak istiyoruz. Şimdi hala birçok kurumla gidip randevular alıyoruz, görüşmeye çalışıyoruz. E, şu anda bizim e, Alofbalna Vakfı'ndan m, bir senelik e, bir senenin e, ...giderlerimizin yarısı kadar e, bir sene daha bir e, bağış alabiliyoruz e, çocuk projelerimiz için. Hı hı. Ama e, onun dışında e, bu giderlerimizin yarısını karşılıyor. Yarısını biz e, böyle gerek koşuyla gerek tek tek gidip kurumlardan e, talep ediyoruz... Eğer yılbaşına kadar bunu karşılayamayacaksak biz önümüzdeki yılın parasının yarısını o zaman merkezi kapatma durumunda kalıyoruz ciddi olarak. Çünkü şu anda zaten hocalarımızın paralarını veremiyoruz. Onlar Hı. gönüllü çalışıyorlar yılbaşına kadar. Yani fon bulma ümidindeyiz. Hı. Eğer bulamazsak o zaman Alof Parme'den aldığımız parayı da geri iade ederek e, merkezi kapatmak zorunda kalacağız. Çünkü e, yani kirasını da ödeyemeyeceğiz. Orada çalışan insanların maaşlarını, sigortalarını da ödeyemeyeceğiz. E, yani o kadar radikal bir e, e, duruma geldi evet. sorunumuz. Evet. Evet umuyoruz bu söylediği son cümleden hiçbir olmayacak ve belki de bu koşuyla başlayan e Sonuçta bu tip e, şeyler esas sizin sosyal sorumluluk projesi olarak tanımladınız. Tabi öyle ama bir yandan da bir motor görevi görür belki. Yani biraz daha görünürlük sağlamayı, biraz daha e, desteği arttırmayı sağlayabilir. Umuyoruz öyle olur. Ben son olarak bir anons etmek isterim. 30 Eylül 9.30'da Santral İstanbul kampüsünde Tarlabaşı Toplum Merkezi'nde bir destek koşusu gerçekleşecek. Ayrıntılı bilgiyi biraz önce Neşe Erdilek de söyledi. E, tarlabasi.org sitesinden de görmeniz mümkün olacak. Neşer çok teşekkür ederiz katıldığınız Biz için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolaylıklar diliyorum.